Bir kere daha Ramazanlaşırken. Gönüllerimizde hüzün ve zevki iç içe yaşadığımız bir dönemde, gözlerimizi yumuş, ruhlarımızla yeni bir gufran ayını süzüyoruz. Bu ışık ayının hem hülya hem de tahassür dolu ikliminde his ve hayal dünyamızı hem bir ilkbahar hem de bir sonbahar gibi duyuyoruz. Ramazanda her ses ve soluk derinlerden derin o ruhani edasıyla dünyada yaşamak istediğimiz hemen bütün zevkleri ve gönüllerimizin iyilik düşüncesi adına beslediği bütün ümitleri en ulvi, en coşturucu bir üslupla söyler. Hemen her zaman Ramazan'ın nazlı günleri bir ışık yumağı gibi gelip her yanımızı sarar ve Tedavi ettirdiği hülyaları, emelleri, sevinçleri, neşeleri, ziyafetleri ve renk renk öteler buhutlu telebülleriyle bize cennetlerden demet demet nimuneler sunar. Ramazanın başlamasıyla düşüncelerin bir kere daha yenilendiği, duyguların zindeleştiği ve rahmetin her türlü dalga boyuyla gidip insanın ümit ve bütünleştiği, bütünleşip gönüllere sindiği, evet, onun o sihirli günlerinde ve aydınlık gecelerinde, sanki insanın Allah'a kavuşmasına mani bütün engeller ortadan kalkıyor, bütün olumsuzluklar bertaraf ediliyor gibi, vuslata giden yollardaki tepeler dümdüz, düzgükler de, pürüzsüz hale gelir. Her zaman rahmete susamışlığını hisseden gönüllere Ramazan, toprağın bağrına inen yağmur gibi, onların başlarından aşağıya boşalttığı his ve mana ile, gönüllerin kurumaya yüz tutmuş bütün yamaçlarını sular, duyguların ta derinliklerine iner ve insan benliğini yepyeni manaların yemyeşil meşcereliği haline getirir. Öyle ki bu mübarek zaman diliminin hayata aksettirdiği binbir telebbünlü mübarek zaman parçalarının ışıktan dakikaları gözlere gönüllere saçtığı nurlar sayesinde Bütün bütün uhrevileşen ruhlar artık manaya ve ledimniyata öyle bir uyanmış ve alışmış olurlar ki Bir daha da bu masmavi iklimden ayrılmak istemezler Ramazan Fecr-i Kazibi Fecr-i Sadık'ı Ve Tülû'uyla tıpkı bir gün gibi doğar üzerimize Daha ufukta emareleri belirir belirmez Onun için ne tatlı, ne sıcak Ne heyecanlı bir hazırlık dönemi yaşarız Günler ve haftalar önce Yiyecekler, içecekler olağanüstü Ve Ramazan'a mahsus bir cömertlikle akar mutfaklara Akar da Günler öncesinde Değişik çağrışımlarla bizi hep Onun renk ikliminde dolaştırır Ve nihayet Herkesin bunca sabırsızlıkla beklediği Rahmet televünlü Gufran buğutlu mübarek ay gelir Ve onun gelişiyle herkes kendini semalara doğru uzayıp giden ışıktan bir helezonun merdivenlerinde bulur Bulur Ve gündüzleri ayrı bir derinlikte Geceleri de ayrı bir derinlikte o, mevcudu meçhule doğru seyreder durur. Sabaha uyanırken ayrı bir temkin, ayrı bir dikkat, ayrı bir disiplinle uyanır. Akşamla kucaklaşırken ayrı bir haz, ayrı bir büyü ve ayrı bir füsunla buluşuruz. Ramazanın nazlı geceleri bütün ruhlara, gönüllere adeta taht kurmak üzere gelir. Onda bakışlar derinleşir. Muhabbetler tebessüme inkılap eder. Sürekli iyilik duygusu soluklanır. Hatta bir ölçüde bütün kötü duygular ve tutkular baskı altına alınır. Derken herkes derecesine göre bir çeşit melekleşme yoluna girer. Gerçekten Ramazan'da insanlar Allah'la o kadar irtibatlı, kullukta o kadar itinalı, ve muamelelerinde o kadar ince, o kadar nazik bir hal alırlar ki, bunu görüp sezmemek mümkün değildir. Evet onlar, her halleriyle, iman nimetinin lezzetlerini, İslam ahlakının büyülerini, ihsan şuurunun ve dünni hazlarını, hem yaşar hem de yaşama istidadında olan bütün gönüllere duyururlar. Duyurur ve adeta hepimize, semabiliklerden bazı şeyler fısıldarlar. Evet, bu doymuş ve itminana ulaşmış ruhlar, yaşanılan bu hayatın, bir gün mutlaka ebedi bir mutluluğa inkılap edeceğini, burada Allah'ın hoşnutluğu istikametinde gösterilen fedakarlıkların, katlanılan sıkıntıların, hatta bunların en önemsizlerinin bile, ötede değerler üstü değerlere ulaşacağını bildiklerinden açlığı, susuzluğu, nefsin arzularına karşı savaşı ve cismani arzularla yaka paça olmayı derin bir ibadet neşvesi içinde yerine getirirler. Onların düşünce dünyalarında iftarlar ibadetler gibi icra edilir ve adeta teravihlerle bitevileşir. Sahurlar teheccüdle iç içe girer Ve Allah'a yakınlıktan bir hisse alır Sokaklar cami yolcularıyla dolar taşar Mabetler Kabe gibi tekbirlerle inler Çarşı pazar aynen mabet olur Mabette gider Kabe ile bitevileşir. Böylece bütün bu fani insanlar ebedi ve manevi birer varlık seviyesine, onların ibadet ruhuna göre programlanmış her davranışları da, uhrevi birer merasim kıymetine ulaşır. Ramazanda hemen her gece, bildiğimiz gecelerden çok daha derin ve ukba buğutlu, gündüzler de o çarpıcı renkliliği ve temkiniyle, adeta bir irade ve azim atmosferi olarak duyulur ve hissedilir. Oruçlu ruhlar her gece ayrı bir visale hazırlanıyor gibi sımsıcak, olabildiğine heyecanlı, fevkalade yumuşak ve şaşırtacak kadar naziktirler. Her sabah yeni bir güne uyanırken, yeni bir arasata, yeni bir imtihana çağrılıyor gibi hem bir ürperti, hem de ümitle uyanırlar. Yüzlerinde tevazu ile bakarın, mahviyetle ciddiyetin, emniyetle hüznün, olmakla görünmenin karışımından meydana gelen, hoş, latif, biraz da buruksu bir mana nümayandır. Buların her davranışında Allah'a mensubiyetten gizli gizli sezilen bir itminan ve olgunluk, Hatta bir iftihar ve inşirah, Kur'an çağlayanlarında yıkana yıkana bir safvet, bir arınmışlık, bir incelik ve bir zerafet hissedilir. Hemen hepsi de ışıktan manadan yaratılmış gibi görülüp sezilseler bile, adeta gölgeleri andırır ve katiyen kimseyi rahatsız etmezler. Ruhi saygı ve terbiye benliklerini öylesine işlemiştir ki upuzun bir günü açlık, susuzluk ve arzularına baş kaldırmanın cenderesinde geçirdikleri halde melekler kadar ince, ruhaniler kadar da içtendirler. Korku, saygı, nizam, rahatlık, nezaket, ciddiyet karışımı bir ruh hali onların en bariz yanlarından biridir. Allah'a karşı tavırlarında hep ürpertili, hep dengeli ve hep nazik. Birbirlerine karşı da saygılı, tekellüfsüz ve yürektendirler. Ramazanda bütünüyle Allah'a yönelmiş, her çizgisi bir büyü, bu sihirli yüzlerin ve mana alemlerinden bir kısım derinlikleri aksettiren bu sırlı gözlerin hemen hepsi de bir bilinmez alemin ışıklarıyla pırıl pırıldır. Farklı dünyaların, farklı iklimlerin, farklı düşüncelerin yontup şekillendirdiği bu insanlar, saf olanı akıllısı, mazbut yaşayanı biraz dağını, uslusu afacanı, her şeyi görüp bileni, hiçbir şeye aklı ermeyeni, milletine yararlı olma düşüncesiyle oturup kalkanı, Hiçbir yararlı düşüncesi bulunmayanı Duyarlı olanı alabildiğine duygusuzu Mutlu yaşayanı saadet arayanı Hastalıklar içinde kıvrananı sıhhatten sarhoş olanı Maruru kibirlisi mütevazı ve ile Herkes şaşırtacak şekilde onda birleşir Geceyi beraber duyar imsake beraber uyanır Ezanı beraber dinler namazı beraber eda eder, iftarı beraber açar ve ihtimal her akşam oruçlu mümin için müjdelenmiş bulunan iki sevinç, iki inşiraktan ikincisini de vicdan ve imanlarında beraber duyar ve beraber yaşarlar. Evet topyekun bütün Müslümanlar, genci ihtiyarı, kadını, erkeği, zengini, fakirisi, hadlisi, aliili, idare edeni, idare edileni, memuru ve esnafıyla, Ramazan'ın o eriten, yumuşatan, yoğrup şekillendiren sihirli ikliminde bir araya gelir ve gönüllere dikkat verecek bir saflık ve iştenlikle ancak ruhanilerin yaşayabileceği bir mutluluğu paylaşırlar. Hatta öyle ki, o, çoğu itibariyle talihsiz görünen fakir ve bedbaht yığınlar üzerinde bile, inanılmayacak ölçüde müspet tesirler bıraktığı müşahede edilir. Her şeyi böyle kendi güzellikleriyle saran Ramazan, öyle yumuşak, her zaman bahar gibi tüten teravihler o kadar tesirli, Ramazan'a uyanmış ruhlar o kadar hisli, Gökteki ışık kaynaklarından minarelerdeki mahyalara kadar üzerimize dökülen aydınlıklar o kadar duygulandırıcı ve her yanda ayrı bir güzellik armonisiyle gönüllerimize bir şeyler fısıldayan yaratıcı kudret o kadar şefkatli ki bütün bunları duyup hissedip de bunlara karşı alakasız kalmak mümkün değildir. Ramazanlardaki şeair Sanki, bizlerdeki bu duygu ve bu düşünceyi tutuşturmak için planlanmış gibi, onda her ses ve soluk bir mızrap gibi gönül tellerinde değişik değişik iniltiler meydana getirir. Onda minarelerin dili sayılan ezanlar, salalar, temcidler, insan gönlünü ibadete akord ediyormuş gibi sık sık kulaklarımızda uğuldar durur ve ruhlarımızı bir şeye hazırlar evet salalar, temcitler, adeta birer akort, birer deneme birer kontrol mahiyetinde icra edilir ve bunlar sanki uykudan henüz tam uyanmamış ruhların uyku mahmurluğu içindeki sözleri gerçek söze ulaşma yolunda ilk mırıltıları ve ibadet konsantrasyonuna hazırlama ameliyeleri gibidirler Sonra bütün minareler, kıvamını bulmuş gibi, Mabetler konsantrasyona girmiş gibi birden gürler, Ve yükselen sesler gider, gökteki soluklarla bütünleşir. Derken bu en içten nameler, dökülen şelaleler, Fışkıran fevvareler gibi, semanın enginliklerinde, Arzın derinliklerinde bir velvele olur inler. İnlerde, minarelerden yükselen, cami kubbelerinden taşan bu seslerin her yanımızı sardığını, gidip bendiğimizin derinliklerine ulaştığını, hem de sadece kulaklarımızla değil, bütün duygularımızda hisseder ve kendimizi bir mana ve şiir ikliminde sanırız. Sanırız da, adeta hülyalar aleminde seyahat ediyor gibi oluruz. Bu hülyalı mavilikte, Göklerin başımıza Ramazan yağdırdığını Camilerin çevresindeki ışıkların Ramazan yazdığını İnsanların çehrelerinde Ramazanın türlendiğini Atmosferin bu bu Ramazan koktuğunu duyar Büyülenir ve bu sihirli havanın tesiriyle Rüyalarda olduğu gibi bütün bütün ruhun emrine girer İstediğimiz zaman göklerde uçar İstediğimiz zaman bir yere konar. İstediğimiz alemlerde dolaşır ve en mahrem yerlere gireriz. Mukayyetken adeta mutlak olur. Mahdutken sınırsızlaşır. Zerreyken güneşlere denk hale gelir ve hiç ender hiçken bütün bir varlık oluruz. Ramazan bilhassa sonsuza açık gönülleri öylesine büyüler ve onları öylesine tesir altına alır ki hep onu duyar, onu düşünür ve onu düşlerler. Evet, sokaktaki insanların munisleşen çehrelerinden başı yazmalı analarımızın aydınlık nasiyelerine, bulunduğumuz yerlerin Ramazanca aydınlatılmasından, çarşı pazardaki ampullerin ışığına, Şadırvanların başındaki kandillerden, camilerin içindeki avizelere ve minarelerdeki mahyalardan başımızın üstünde kanat açmış gibi duran semanın yıldızlarına kadar her şeyin ramazanlaştığını duyar ve yaşarız. Hatta hatırlarım, elektriğin olmadığı, camilerin bile gaz lambalarıyla aydınlatılmaya çalışıldığı dönemde, İmkanı olan aileler namaza giderken, o zamanlar oldukça yeni sayılan lüküs lambalarını da beraber götürürlerdi. Biz onların böyle gürültüyle sokaktan geçtiğini duyunca, Ramazan'ın lüküs lambaların ışığı altında mahalle aralarında dolaştığını tahayyül ederdik. Tahayyül eder ve onu ruhlarımızda daha bir derince duyardık. O günlerde bile Ramazan'ın böyle garip füsunlarla üzerimize boşalttığı mana hülya ve şiiri düşündükçe bu mübarek ay hiç bitmesin isterdik. İsterdik ama o bize rağmen uçar gider ve arkadan da binbir deptebe ile bayram gelir.